dolduracak görenler hani ağırlığı olacak. Patronların bir kısmı böyle biraz göbeği bunun için bırakıyorlarmış. Görüntüsü şey olsun diye. Arkada da bir patronu gördüm. Şimdi öyle bir adam, beklentideki bir adam baktı ki başkanlık gençten birisine gitti. Demiş ki biz de isteseydik ezberlerdik ama istedik ki yani yapabileceğimiz kadarını öğrenelim fazlası yani yapamazsak, hakkını veremezsek diye, bu şahsın bu ifadesindeki bilgiye yaklaşmaktan doğacak sorumluluk hissi ürkütücü gelmiş. Az öğrenelim, bazen yaşlılar diyorlar ki veya bu konuşmalarda ''Ya çok bilmek de bazen iyi değil'' diye. Neymiş? Çok bilince çok sorumluluk olurmuş. Şimdi eğer bilmek, farkına varmak, Sorunluluk doğuruyorsa, sorunluk da iyi bir şey değilse, yük çünkü, mesuliyet hissi biliyorsunuz ağırdır. E o zaman mantıklı bir düşünce, yani bilmeyelim, farkına varmayalım, böylece mesuliyetimiz de az olsun, rahat yaşayalım. Yani cehaletin mutluluğuna sığınalım. Mantıklı mı mantıklı ama bu denklemi bozan başka bir gerçek var. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki, biz insanı yarattık ve insanın durumu öğrenebileceği, içinde bulunduğu süreci kestirebileceği, çünkü süreç döngü halinde, öndekiler gidiyor, arkadakiler geliyor, öndekiler gidiyor, arkadakiler geliyor. Hepsi döngüsünü gece ve gündüz de dahil bir döngü halinde hep biten, başlayan önceki derslerde hatırlarsanız hep ''Sonlu başlangıçlar yapıyoruz, artık sonsuza bir başlangıç yapma hevesinden bahsedelim'' gibi şeyler konuşmuştuk. Şimdi insanın bu süreci anlayan, anlamlandırabilen yanını insan kendisi körentebilir mi? Deve dışı bırakayım, nasıl bir yerdeyim, akıbet ne olacak, İlerisi nereye gidiyor, buna dair benim yapmam gereken bir şeyler var mı? Hayatın gerçeği ne? Gibi sorulardan uzak durayım, daha kısa, kısa farları açayım, uzun farları açmayayım. Kısa farlardaki alan benim için daha mutlu, uzakları görünce ürküyorum, yolun ötesi berisi ürkütüyor beni. Şimdi çocuk 20'li yaşlarda kalkmış ben ölünce işte 60'ıma gelince 70'ime 80'ine gibi sorular soruyorsa biz ona diyoruz ki uzun farları kapat. Sen şimdi 25'i düşün, 30'u düşün, evleneceksin, çoluk çocuğun olacak ama ileri düşüncesi, ileriye doruk dönük düşünce ve ne olacak, işin gerçeği ne, sonuçta elde ne kalacak soruları insanın yaratılışında kendisi kendiliğinden cevabını arayan sorular. Yani bir mekanizma var kendisinden işliyor, biz buna fıtrat diyoruz, fıtrat Kendiliğinden manayı arıyor diyebilirsiniz. Biz buna bazen merak diyoruz, nereden geldiğini bilmediğimiz bir dürtü bizi bilginin peşine koyuyor. Merak ettim diyoruz, İyi bir açıklama. Sonra kendi kendimize diyoruz ki ya bu merak bizi yanlış yerlere götürüyor. Merak ediyoruz, öğreniyoruz, öğrenince bu kez bir şeyler yapmak gerekiyor. O zaman da sorumluluk doğuruyor. En iyisi merak da iyi bir şey değil diyelim. Bedenimizde kendiliğinden harekete geçen, düşünce mekanizmalarını, biri diğerini tetikleyen ve hayatı anlamlandırmak için yola koyulan zihinsel faaliyetlerimizdeki bu öz hareketliliği bloke edelim. Çoğu insan bunu bloke ederek hayatı hayatla sınırlı parantez arası Öteye beriye sarkıtmadan ana odaklı, anı yaşa ve bunu mutluluk sayıyoruz. Bu yaygın bir şablon yani cehalet mutluluktur, yaygın bir şablon. Eğer bir sorun var yalnız biz bilgiden uzak durduk hayatın anlamını, sürecin geleceğini, ölüm sonrasını bizden önceki milyarlarca insanın gittiği yerden söz ediyorum bu kadar sahici ve bizim yolda olduğumuz bir süreci Göz ardı eder ve bunun sorumluluklarını bilmez isek sürecin sahibi bizi karşısına aldığında acaba sığındığımız cehaleti ve mutluluğunu ona mazeret olarak kabul ettirebilir miyiz? Bu çok önemli bir soru. Yani Allah'a diyeceğiz ki evet ama ben bunlardan haberim yoktu. E, ''Hiç düşünmedin mi nasıl var oldun ne diye yaşıyorsun senden öncekiler falan ayettecine baktı ki aile metafakarı fi anfuseyim hiç mi kendi içlerinde düşünmediler ma halakallahu semevatıвал arab Allah gökleri ve yeri niçin yaratmış aile metafakarı fi anfuseyim hiç mi kendi içlerinde düşünmediler gökler yer Muazzam bir sistem, öyle darmadağınık, kendiliğinden olacak alalade rastgele bir yerden söz etmiyoruz. Hele biz hiç öyle değiliz. Varlığımız son derece karmaşık, muazzam sistemlerin iç içe ve birbirleriyle uyumlu çalıştığı takdirde hayat bulduğumuz bir canlıyız. Dolayısıyla var edici kudretin muazzam bir tasarımla ayarladığı düşünün ufak bir iklimdeki değişim, Yeryüzündeki dengeye, ufak bir odadaki sıcaklıktaki aksilik bizdeki dengeye tesir ediyor, hasta oluyoruz. Hemen burnumuz değişik oluyor, tadımız kaçıyor, bulunduğumuz bu sistemin olağanüstü dengesinde hayatı tadıyoruz. Yüce Yaradan'ın bize hayatı yaşattığı bu ortamı ne amaçla kurduğuna dair hiç mi düşünmediler? اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِمْ ''Tut ki dedik ki düşünmedik, bilmiyorduk, düşünesimiz de yoktu, çok heveslerimize dalmıştık ve öylece kaldık.'' Bu öyle kalmıyor. Allah Azze ve Celle diyor ki kendileri öğrenmesi gereken yolculukta bu bir sorumluluk, öğrenmeleri gerekir. Ama öğrenmediler, uzak durdular, bilmiyorlar, bilmiyoruz biz kendimiz için. Bu kez Allah Azze ve Celle bilgiyi kendisi, Başka vesilelerle insanlara ulaştırıyor, komşu vefat ediyor, sizin önünüze ''Ya komşunun çocuğu vefat etmiş biliyor musunuz?'' diyorlar. ''Gerçekten mi? Ya o dede değil ki ama benim yaşımda o da lise öğrencisiydi öyle değil mi?'' ''Evet, içimizde bir anlam, anlam dünyamızda yankılanıyor. Senin gibi biri ölebiliyormuş. Yani ben de öyle Ne olmuştu ölmüş?'' Acaba o şey ile ben ne kadar yakınım? Her duyduğumuz ile tıpkı üçgen benzerliği yapar gibi biliyorsunuz kendimizi ne kadar benzetebilirsek anlamı o kadar içimizde derin hissediyoruz. Bundan birkaç sene önceydi bu bizim Emir Sultan'ı biliyorsunuz orada böyle soldan inişte mezarlık var işte mezarlığa indim böyle bakıyorum rakamlara işte 1900... 48-1955. Normal. Ya o yaşlardakiler zaten ölmeliydi. Bir ara bir geldim 1974. Allah Allah! Ya eskiden mezarlıkları geziyorduk hiç denk gelmezdik böyle şeylere. Şimdi artık bizim tarihlere yakın tarihler yani benim doğduğum yılda doğmuş kimseler artık buralardan yer edinmeye başlamışlar. Taşınıyor muyuz ne? Düşüncesini kendi içinde hazır buldum. Sonra dedim ki bak benim yaşından da varmış demeye kalmadı çocuklarla beraberdim. Baba burada da var. Baba burada da var diye ve o ana, etrafta mantar gibi. Meğer biz artık göçmeye başlamışız. Geçen bir toplantıya gittim. Bir arkadaşımız kapıdan içeri girdi. Ayağını sürüterek geliyor. Hayırdır ayakkabına bir şey mi oldu? Ayağını mı vuruyor? Dedim biraz ciddi dedi. Biraz sakin kaldık, dedi ki e, ayağında diz kapı o bölgede kanser gibi bir şeyden bahsetti. Durduramazlarsa hocam dedi, yani ölümcül bir hastalık ama nasıl böyle, onun bir sunumu vardı bizim toplantımızda. Çünkü ben kendisini bir sene önce yine benzer bir toplantıda tanımıştım, son derece dinamik, atik, sen ben gibi. Sunumunda e, kalite açısından altyapıya dair bilgiler veriyordu, orada dedi ki, yani her biriniz herhangi bir anda alt şeye olabilirsiniz. Ben bir önceki toplantıda hiçbir sorunum yokken şu anda ben disabled, engelli bir kimseyim deyince ayrıca bir çarpıldım. Dedim ki, yani demek gibi bir sabah kalktığınızda beklemediğiniz bir yerinizde hayatın size çok aksi bir rüzgara esmeye başlayabilir. Biz anlamdan kaçınca kurtulamayız anlamın sahibi olan Allah Azze ve Celle, bizi, anlamı bizim peşimizden koşturacaktır. Ve sorumluluğumuzu tamamıyla keskin gözlerle fark edinceye kadar, dolayısıyla da tercihimizi tam bir bilinçle gerçekleştirinceye kadar peşimizi kovalayacaktır. Yaradan kulundan vazgeçmez. Allah Azze ve Celle onlar görmek istemezlerse biz gösteririz kum <Sessizlik> اٰيَاتِه۪ي Size ayetlerini gösterecek. فَتَعْرِفُونَهَا <Sessizlik> Siz de onları tanıyacaksınız. Ya bu kadar zaman kaçtım, öğrenmek istemedim ama şimdi önüme yani etraftan... Oku. Öyle olaylar oluyor ki anlam beni etraftan kuşatıyor ve bir şeyi iyice fark etmemi istiyor. Tercihimi çok net yapmam gerek. ''Ben hayatın sahibine karşı sorumluluktan özellikle kaçıyorum, ben hayatın sahibine karşı sorumluluktan bilerek kaçıyorum'' diyen bir kimse, artık yolun sonuna doğru adım atıyor demektir. Yoksa bilmeyerek, bilmeksizin kalabileceğimizi ve böylece Cenab-ı katında mazeret ortaya koyup ''Ben bilmiyordum ama'' diyebileceğimizi sanmıyoruz. Allah Azze ve Celle bizi öyle bırakmayacak. Yüce Allah kulun sahibi olduğu için kulun neleri öğrendiğini yani öğretmen gibi değil, sınıfta bundan çok daha küçük bir ortamda çok daha sınır sayıca az bir ortamda 30-40 kişi içerisinde gözden kaybolabiliriz, hocanın dikkatinden kaçabiliriz. O bizim öğrenip öğrenmediğimizden emin olmadan sınavlara girebilir ama Allah Azze ve Celle'nin ve "Biz ona şah damarından daha yakınız." diyen bir sahipten bahsediyoruz. Biz öğrenmeden öğrenmemişken, bilmeden hayatı tamamlayıp bilmemiştim, öğrenmemiştim diyemeyiz. Karşımıza çıkaracak, özellikle biz istemesek de anlamamızı sağlayacak, İçimizden bunu bize bildirecek her iki kanalda çalışıyor Cenab-ı Hak için. Hem dıştan her türlü araçla ibretli sahne, film, çevre komşu da yaşananlar, bizim zaman zaman yaşadıklarımız her biriyle ve içten gelen anlamlar. Senurihim ayetine biz onlara ayetlerimizi kesinlikle göstereceğiz. Fil afaqi hem çevreden, wa fi hem kendi içlerinden. Hatta ytabiye ne vakte kadar göstereceğiz? Hatta ta ki ytabiye apaçık oluncaya kadar. Lahum onların katında. Yani cennet kendi katından bir şeyden söz etmiyor. Bizce ta ki bizce hak apaçık oluncaya kadar. Yani o kadar net görecek ki bu hayat var eden kudretin bizi doğrularla yanlışlar arasında adaletle zulüm arasında, güzelliklerle çirkinlikler arasında kendimizi nasıl tarif etmek istediğimize ve nasıl olmak istediğimize karar vereceğimiz bir süreçte yaratmış ve kullandığımız irade belli ki çok kıymetli bir başka alana açılıyor. Bunu tefekkür edenleri, düşünenleri ve anlamlandıranları Cenab-ı Hak ayette şöyle konu etti. الذين يتفكرون في في خلق السماوات onlar ki göklerin ve yerin yaratılışını düşündüler sonra dediler ki Rabbena Rabbimiz ma halaqta hada batila sen bunları boş yere yaratmamışsın yaratmış olamazsın bu böyle bir şey boş yere olmaz bu kadar hazırlık bu kadar ortam bu kadar imkan bu kadar düzen bu kadar varlık bunun bir anlamı var bu batıl değil. Yani buraya geldiniz burada bir hazırlık yapılmış. Dışarıda filamalar var, şunlar var. Bir hazır belli ki bir şeyler olacak. Bunu hemen kestirebiliyoruz. İnsanın yeryüzündeki yaşamı ve yaşam serüveninin ucunun bir hiçe çıktığını varsayarak yaşamak insana en yakışmayan bir şey. Küçükken bazen düşünüyordum böyle ölmek ve sonra yokluk denen şey böyle zihnimi bulandırıyordu. Kabullenemiyordum böyle bir şey olamaz. Yani ondan sonra ben hiç mi yok oluyorum? Yok olmak ne demek? Yani ben hiç yokum. Orayı kavrayamıyordum. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin es esas var. Vacibul vücud. Esas ve gerçek varlık. Ve O'nun yarattığı bir varlık olarak O'nun sayesinde Var olan bir varlık, bu böyle sırtınızı bir yere dayamak gibi bir histir. Çünkü kendi başınıza var olan siz değilsiniz ve hiçbirimiz olmadık. Hiçbirimiz varlığımızı kendimizden menkul bulmadık. Yani hiç şuradakilerin hiçbirisi kendi varlığının oluşumunda, başlangıcında hatta evvelinde hiçbir dahli olmayan kimseleriz. Birdenbire kendimizi var bulduk. Bizden önce var olanlara... ''Varlığımızda katkıları var mı?'' diye sorduk, baktık ki onlar da bizim gibi çaresiz varlıklar. Büyülü bir rahmin içerisinde şekil alıp varlık kazanmışız. Onlar sadece ellerine geldiğimizde bakmışlar, hepsi bu. Şu halde bizi var eden kudret ile aramızdaki irtibatı, onun bizi niçin var ettiğine dair düşünce ta çocukluktan beri fıtratımızda Cevabını arayan bir düşüncedir. Biz bundan kaçmak istesek de kaçamayız. Cenab-ı Hak diyor ki siz kaçmak isteyin, ben bu anlamı karşınıza çıkarıp var eden kudret olarak, sahibiniz olarak kendimi size illa ki tanıtacağım. 20'lerde, 30'larda, 40'larda, 50'lerde hayatın geniş aralığı içerisinde hepimiz aynı yaratıcının kulları olarak bu anlamla, hayatın anlamıyla Batıların büyük sorular, büyük anlamlar dedikleri esas hayatın merkezine oturan insanlık tarihi boyunca hep peşinde koştuğumuz. Niçin yaşıyoruz ve nereye doğru sürükleniyoruz? Demek ki farkındalık kendimizde başlayan bir süreç ve bunun filizlerini Cenab-ı Hakk içinizde zaten var etmiş. Yani kendi haline bırakırsanız Düşünce planında oraya doğru akıyor, söz gelimi duyduğunuz akranınızın vefatının sizde oluşturduğu otomatik biri diğerini harekete geçiren düşüncelerde olduğu gibi. Hangi süreç bize ileriye doğru bir projeksiyon geleceğimize dair düşünceye akıyor ise bunu Allah Azze ve Celle zaten fıtratımızda var etmiş demektir. Biz bu akan suyun önüne set çekmek, Burada dursun diye daha fazla ilerlemesin ve beni kaplayıp önümü kesmesin, hayatın akışı içerisinde bana engel oluşturmasın diyen bir çaba ile. Ama siz bilirsiniz yukarıdan aşağı su aktığı zaman eğer istemiyorsanız burada keserseniz inatla onu eğer belli bir potansiyeli varsa aşar başka bir mecra bulur, orada kesersiniz. Eğer yine potansiyeli varsa akar, başka bir mecra bulur. Düşünün ki bütün hayat boyunca akan suya karşı ona yol vermemek için anlamla buluşmamak adına bir mücadele içerisinde kalıyoruz. Bu anlam bende mesuliyet hissi uç uyandırmasın diye cehaleti mutluluk sayıyoruz ama biliyoruz ki Cenab-ı Hak var eden kudretin, öğretmek istediği şeyi öğrenmekten kaçamayacağız, kaçınamayacağız. Dönelim kendi içimize. Dün benzeri bir yerde yine gençlerle beraberdik. Onlar da herhalde buradaki e, tanıtım afişinden esinlenmişler ve benzer bir isim koymuşlar. Dolayısıyla çıktığımızda Haydar Bey dedi, yani sanki oradakine devam ettik diye. Arada oradaki boşluk olmasın diye, dünkünden esinlenerek kendimizi fark etmek boyutuna olayı çekiyorum. Yani biz bir şey fark ediyoruz, bir anlamı fark ediyoruz, bir şeyin doğru yahut yanlışlığını fark ediyoruz, güzel yahut çirkinliğini fark ediyoruz, adalet yahut zulüm oluşunu fark ediyoruz. Bu fark edişimiz ne kadar güvenilirdir? Ve biz ne ile fark ediyoruz? Bize o fark etme yeteneği verilmiş ve bu yeteneğe güvenebilir miyiz? Allah Azze ve Celle'nin bundan önce duygular boyutunu konuşmuştuk ve duygular boyutunun çendirici olduğunu, fark ettiğimiz doğruları bizi atlatmak, onlara çok itibar etmemek için, söz gelimi hırsız, aklettiği takdirde yaptığının yanlış olduğunun farkında ama duyguları para kazan, parayı ele geçirmesinin kendisi için iyi olacağını söyleyecektir. Sen bunu alman gerek. Sonra mazeretlerini ona söyleyecektir. Herkes zaten çalıyor. Sen bu fırsatı başkaları bulsaydı kaçırmazdı. Duyguların bizi çekmeye çalıştığı istikamet, aksi istikamet. Bu adalet ve zulümde böyle, güzel ve çirkinde böyle, doğru ve yanlışta böyle. Hep duygular çoğu zaman yararımıza olmayan ve doğru olmayan istikamete bizi çekiyor. Her insanda bu süreç açılmış gözüküyor. Bunu Yaradan ben var ettim diyor. اِنَّا هَدَيْنَا حُسَّبِيلًا Yolu ben açtım. اِمَّا <imma> شَاكِرًا <şakiran> Ya şükredenlerden olmak üzere وَاِمَّا <imma> kafura Yahut nankörlerden olmak üzere. Şu anda bizim potansiyelimizde her iki türlüsü de mümkün. Biz istedik. İrademiz zaten bu mümkün olduğu takdirde var. Eğer irade, bu mümkün olmasa sadece doğrular önümüze açılsa o zaman iradeden söz edemeyiz önümüzde sadece mecburi bir istikamet var. Yani kavşağa geldiniz dört beş tane yola açılıyor ama bir tanesine koymuşlar ki işaret mecburi istikamet diyor diğerlerine gidemezsiniz. Bir iradenizden söz edebilir miyiz? Burada bir irade yok. Diğerlerini zaten kapatmışlar. Tek bir istikamet var. Allah Azze ve Celle, Hakk'ın doğrunun alternatifini de önümüze açtı. Ayette onu söylüyor. اِنَّا هَدَيْنَا هُسَّب۪يلًا Biz yolu açtık. اِمَّا شَاكِرًا Ya şükredenlerden? Şükretmek, sahibi tanıyıp hayat nimetine ve içindeki bütün hayatın kapsadığı bütün nimetlere karşı ona şükran hissetmek ama bu hem tanımayı hem de içinde bulunduğun hayatta ona karşı böyle bir borçluluk hissi, din kelimesinin bile bu kökten geldiği söylenir. Çünkü Arapça'da din kelimenin kökünde borçlanma vardır. Kişi hayatını hayatı yaşadığı sahibe karşı borçluluğunu sezdiği ve fark ettiği oranda din dardır. Hayatının kendisi maliki olmadığı ve sahibi olmadığını bilirse çok büyük bir gerçeğe uyanmış demektir. Hz. Peygamber akşam yattığınızda akşama eriştiğinde bugün yaşadığım bütün nimetlerden ötürü sana hamd ederim dermiş. Hiçbiri benim değildi ve biri benden değildi. Hepsi sendendi, hepsi için sana hamd ederim. Sabaha kalktığında bu uyandığım sabahta ki hangi nimet üzerine uyandıysam. Allahumma ma asbah bi min ni'meten. Hangi nimete uyandıysam, fe minke sendendir ve senindir. Hiçbiri benden değil ve benim değil. Şimdi nimetin farkında olup sahiple böyle bir iletişime geçmek akleden insanın şükreden yanını temsil ediyor. Ama siz akletmek istemiyoruz, istemiyorum derseniz nimetler zaten sizinmiş gibi davranınca yüce yaradan belli kavşaklarda nimetin asıl sahibinin kendisi olduğunu fark ettirecek değişikliklere gidiyor hayatımızın içerisindeki bir parametreyi değiştiriyor ve bakıyoruz o andan itibaren biz o nimetin farkına varıyoruz. Sabah kalktığında ayağı ağrıyan, sabah kalktığında boğazında benim bir batma var ama'' diyen kimse, bir önceki gün boğazı batmadığı günlerin ne kadar nimet dolu olduğunu fark ediyor. Hatta bilmiyorum kaçınız yaşıyorsunuz, ben de sık oluyor. Böyle gözümde bir batma hissi mu fena halde sinir olurum. O gözün batmaması, o güzelim böyle açıp kapattığınızdaki e, kaykanlığı o kadar büyük nimet ki. Peki battığını düşünün, batıyor, batıyor büyük bir sıkıntı. Halbuki görünürde vücudumuzdaki nimetlerden belki binde biri eksilmedi, belki yüz binde biri bile değil. Yani koca vücuttaki minik bir gözde batma. Ama bütün keyfimizi kaçırabilir… Küçükken bir defasında böyle bir rüzgarlı havada, böyle batma hissi gibi oldu. Şöyle yaptım, öyle derlerdi, şöyle bir yap derlerdi, yeşer diye yaptım, geçti geçti. Ama yok hala orada duruyor, yürüyorum hala orada duruyor. Dedim ki oynamakla olmayacak çünkü çok baktım, başkalarına baktırdım, bir şey görmüyoruz dediler. Dedim ki çok ilgilendiğim için herhalde batıyor. Unutursan geçer. E yani gece yat dedi ki yatınca, sabah kalkınca geçmiş olacak. Tamam yattım uyudum, sabah kalkınca öyle bir şey olmamasını umuyorum. Bütün derdim o. Yani o düzelirse milyonlar benim olacak. Her şey benim, bütün şu andaki her şeyim o. Küçücük bir nimet ama eksikliğinde muazzam bir sorun içerisindesin. Allah Azze ve Celle biz fark eden insanlara, Nimetin farkındalığını öğretirken aslında şükrü öğretirken mutluluğu da öğretti. Çünkü mutluluk nimeti fark etmekle eşdeğerdir. Nimetin farkında olmamak mutsuzluk getirir. Sahip olduğu onlarca binlerce nimetin farkında olmayan insan kaybettiğinde neden eski günlerde o nimetlere sahipken mutlu olmadım ki diye hayıflanır, yakınır. Dolayısıyla fark etmek, bir düşün, insanları teselli ettiğinizde şöyle dersiniz ''Ya seninle niye mutlusun ki bak yani düşün bak araban var işte şuyun var buyun var bunlar olmayan insanları bir düşün.'' Niye bunu yaparız? Böyle şeylere niye gireriz? Ona mutluluğunu hatırlatabilmek için. Ne ile? Nimetin farkındalığı ile. Sabah oldu kalktım, yok herhalde değil mi? Ya var mı hala orada bir yerde? Var. Yüzümü yıkadım, evet bildiğin, yani koyduğum yerde duruyor, aynen. 2-3 gün böyle hep geçer geçer dediler, geçmedi. Baktım bundan yaşanacak gibi değil, nasıl baktırıyorum böyle ama bakıyorlar, bakıyorlar bir şey göremiyorlar. Doktora gittim dedim ki benim gözüm batıyor, baktı dedi ki bir şey yok gözümüzde, dedim bari sen demeseydin bunu, vallahi batıyor. Yalvarırım bak buradan da ümitsiz çıkmayayım dedim, benim gözüm batıyor. Allah Allah, gel şöyle diye bir şey çekti böyle mikroskop gibi bir şey, tam önce Merkli Mercek'le bakmıştı. Şöyle böyle çok hassas baktı bak, aa dedi ya, burada dedi bir şey gömülmüş, inanın daha gözümden bir şey çıkmadığı halde ben böyle nasıl mutlu oldum? Dedim ki onu çıkarabilecek misiniz? Dedi çıkarırız dedi rahatla, önce bir şeyler dökeceğim işte biraz uyuşturacak falan derken çıkarttı, bir de bir şey yapıştırdı böyle. Kaptanlar gibi tek gözlü oldum ama hiç umurumda değil. Dedi ki üç gün böyle dolaşacaksın, bütün ümidimi üçüncü günde çıkardığımda içeride batmayan bir göze kavuşabilmeyin. Neyse ortalıkta geziyoruz, okula gidiyoruz, herkes dalga geçiyor, gözümüz böyle yaralı, şeyli, bantlı. Açtım ve gözüm batmıyordu. Ey Rabbim yani bu kadarca küçük bir nimeti bana bu kadar esaslı hatırlattın. Belki o zamanlar bile bu kadar esaslı olduğunu fark etmemiştim. Yani yaş kaça geldi, ben hala gözüm biraz batarsa sakın ha ellemem. Çünkü doktor dedi ki, böyle bir şeyler yapmışsın gömmüşsün, bir de üzerinden zaman geçmiş vücut artık üzerini kapatmaya başlamış. Son anda gördüm dedi. Nimetin farkına varmak, nimeti hatırlamak, yad etmek. Allah Azze ve Celle Kur'an'da Bakara suresinden başlayın. En sık hatırlattığı bir şey özellikle İsrailoğullarına. Şöyle ayetler var sıkça gelen. Ya bani İsraila. Ey İsrailoğulları. Uzkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bunun manası şu aman ha unutmayın. Hatırda tutun ya dedin. Bilin. Allah Azze ve Celle'nin hali hazırda var ettiği nimetlerin farkında olmak ve gün, be gün bunları yaşarken bunları mutluluğa dönüştürmek olağanüstü bir beceridir. Şimdi biz kalitede belli yetkinlikler tarif ediyoruz. Zaman yönetimi, bilmem ne, özgüven, motivasyon, çok değişik yetkinlikler... Geçen bir kalite toplantısında bir Amerika'dan bir hanım gelmiş, bize anlatıyor dedi ki eskiden çok kaba yetkinlikler biliyorduk, şimdi çok değişik yetkinlikler artık ürettik bunlar mezunlarınızda varsa iyi bir insanla karşı karşıya, topluma yararlı bir insanla karşı karşıyasınız demektir dedi ve bir üçgen açtı önümüze. Oradaki o yetkinlik dediği mesela dürüstlük diyor paha biçilmez bir yetkinliktir. Birkaç tane böyle şey var dedim ki iş vaaza doğru gidiyor yani artık gelinen noktada insanın meziyeti anlamında. Şimdi söylediğim bu yetkinlik bunların çok ötesinde nimetin farkındalığı ve nimetten ötürü kişinin mutlu olabilmesi, bunu arada kaybedip sıradanlaştırmaması olağanüstü bir beceridir. Bunu paralar kazanarak edinemezsiniz o mutluluğu. Çünkü elinize her geçeni sıradanlaştıracaksanız, şablonunuz buysa, elinize trilyonlar da geçtiğinde sıradanlaştıracak ve yine mutsuz olacaksınızdır. Yani düşünün adamın yöntemi bu yani küçücük bir şey olursa Mutlu olacağını iddia ediyor, o olunca sıradanlaştırıyor, sonraki basamağı hedef alıyor ve diyor ki Allah'ım onu ver ki mutlu olayım. Onu verse bak onu da sıradanlaştırıyor, sonraki daha üst basamağı hedef alıyor. Bu kişinin hiçbir zaman mutlu olmayacağını tahmin edebilirsiniz. Çünkü eline geçen her şeyi sıradanlaştırarak ilerliyor. Sıradanlaştırma ne demek? Olağan zaten olması gereken, dolayısıyla bundan mutlu olmama gerekmez. Asıl mutluluk şu yukarıdaki... Birinci sınıfı bitiriyoruz, mutlu olmam gerekti, ya iki, iki asıl zor ikiymiş. İkinci sınıfı bitiriyoruz, mutlu olmam gerekti, üç, üç, üçte çok önemli baba dersler var. Dur, dur mutluluğu biraz öteleyelim, beklet. Sonra diyoruz ki mezuniyet, tamam mezuniyet oldu mu mutlu olacağız, mezun oluyoruz. Daha mezun olduğumuz an itibariyle iş, iş çok önemli iş. Önce o iyi bir işin olmadı mı ortada boş gezersin. Dolayısıyla adeta kendimizden mutluluğu kaçırırcasına öteye atıyoruz. Hiçbiri için hamd edecek, Yaradan'ın bize nasip ettiklerini şükre ve kazanıma dönüştürüp mutlu olmaya fırsat bırakmıyoruz. Allah Azze ve Celle de bize... Bunu hatırlatmak için hayatımızın içerisinde, önce çevremizdekiler üzerinden bazı değişiklikleri gündemimize sokuyor. İşte belikinin ayağı öyle oluyor, ötekinin gözü böyle oluyor, bizim bulunduğumuz ortamlarda anlatılıyor. Sonra bizde de oluyor mu, olmak üzere mi, sonra bizde de oluyor ama hep oluyor. Bundan daha ileri bir beceri varsa o da bırakın geçmişte yaşadığınız mutluluktan ötürü, Cenab-ı Hakk'a hamd edebilmeyi, bu kez ileriye dönük olarak da hamd edebilmek. O şöyle bir düşünce, akşam olduğu zaman diyorsunuz ki Allah'ım benden bugün sahip olduğum çoğu yani mutluluklarımı ve nimetlerimin hiçbirini eksiltmedin ama isteseydin eksiltebilirdin. Akşam oldu evimde çocuklar geldi, sağlıklıyım hanım evde, yiyecek vardı yedik içtik. Şu anda bugün itibariyle bazı kimseler çocukları eve dönmediler, kayıp ilanı veren, internette birbirlerine ''Ya ne olur şöyle şu renkte, şu kıyafette birisi arıyoruz'' eve bile giremeyen, şu anda deli divane sokaklarda çocuğunu arayan kimseler var. Evine bir şey getiremediği için aç girenmiş olan kimseler olabilir, Tek tek aklınızdan bütün en dipteki korkuları geçirip bunları o gün size yaşatmadığı için Allah'a şükredebilirsiniz. Sadece yaşattığı nimetlerden ötürü değil ve yarın yaşatmaması için ona yalvarabilirsiniz. Bu yüce yaradanla aramızdaki ilişkinin çok iyi bir noktaya yükseldiğine dair bir anlayış. Ama tüm bunlar üzerinde bulunduğumuz ortamın ve hayatın bize ait olmadığı, hepimizin burada bulduğumuz bir ortam olduğu bilinciyle başlar. Bugün neydi adı? Kiyerasiti herhalde değil mi? Meraklı adını koydukları Mars'taki araç, yeni fotoğraflar göndermiş. Böyle tek tek fotoğraflara baktım, zemini dünyanın zeminine benziyor. Öyle hakikaten ya, yüzey şekilleri aynı. Dedim ki insanlık buralara bakınca şimdi neler düşünüyoruz, altında neler var, altın var, madenler var, şunlar var, bunlar var, orada duruyor. Bir erişebilsek onu da bizim sayacağız. Bu kürenin de bir farkı yoktu ama bizim saydık, her birimiz hayatımızı, evimizi, parselimizi, alanımızı bizim saydık ama aslında hazır bulduğumuz bir ortam. Eğer akledip hayatı da hayatın bütün sahip olduğu içindeki ayrıntılarını da bize bahşeden varlık, o yani asıl varlık, var edici varlıkla ve ona karşı sorumlulukla ve bu sorumlulukların gereğiyle buluşmaktan kaçınır isek, bu karşınıza sert bir şekilde çıkacaktır. Bir sahnede şöyle bir şey izlemiştim, adam intihar etmek istiyor. İlginç gelmişti bana, o esnada kar yağıyor, silecekler çalışıyor böyle, virajlar yolu öyle, tuttuğu eliyle sileceği durdurdu. Yo kar şeyi kapatmaya başladı, camı derken kapattı kapattı ve artık önünü göremez bir hale geldi. Böyle, öylesine çeviriyor ve birdenbire ağaç gitti. İnanın şu kısa vadeli, kısa döngülü, kısa süreli ne derseniz sahnedeki olayın çoğu insanın hayatındaki karşılığı birazcık sündürülmüş halinden farklı değil. Belki bizim hayatımızda da öyle. Yani bazen ifadelerim sanki ben çok uyanık bilinçli farkında birileri öyle değil. O gayri ihtiyari doğru değil ama hepimiz aynı süreçteyiz ve hangimizin nedenli... Farkındalık hususunda çaba gösterip gerçeğe uyandığımızı Allah biliyor, bunu biz bilemeyiz ama şunu biliyoruz ki Cenab-ı Hak وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪يْنَا Uğrumuzda çaba gösterenlere senurihim göstereceğiz. Dolayısıyla çaba daha fazla uyanmaya, farkındalığa dönüşecektir Allah'ın sünnetinde. Tersi görmek istemiyorum diyen kimselere demin söyledik Cenab-ı Hak zorla gösterip, sorumluluklarını yüklemek ama buna rağmen kapanmak istiyorlarsa bir yerden sonra cenab kapatıyor. Bu da Allah'ın sünneti. Yani farkındalık her zamanda kalıcı olan bir nimet değil. Adam çekti şeyi, durdurdu silecekleri, camın üstünde karlar birikti birikti ben böyle hop oturup hop kalkıyorum şu anda. Yani korkunç bir şey birden biri araç uçacak, önünüzü bilememek. Önünüzün belirsizliği, muazzam bir ürkütücü bir şey. Şu Bursa'nın çıkışında sert bir rampa var tepeye çıkıyor hatta tepede bir tane şey var. Onun gelişindeyim, gelişindeyim rampayı çıkan araç her ne olmuşsa araçtan öyle beyaz bir şey çıkmış ki, öyle beyaz bir şey bulut yani. Ben o bulutun içerisine birden girdim, hızım var yani orada bayağı bir araba hızı seviyor, hızım var. Şimdi ama sadece ben beyaz bir tütsü görüyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Elinde sadece direksiyon tutuyorum. Ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çok hızlı düşünüyorum. Diyorum ki önümdeki araç ani fren yaptıysa şu anda ona çarpacağım. Umuyorum keşke yapmamıştır. Ben ayağımı o hızlı düşüncede ayağımı çabuk frene attım. Dedim ki önümde araç yoksa veya yapmamızsa fren o çıktıysa buluttan illa ki bir biraz sonra çıkıyordur. Ben fren yaparak arkamdakinin üstüme çıkmasını sağlayacağım artık tank mı tır nasıl büyük bir araç. Öyle bir gel git böyle robotik bir gel git esnasında hayat hani derler ya bir şerit gibi. Şerit gibi değil dozer gibi geçti üstünden sonra birdenbire çıktım. Çıktığımda önümde hiç kimse yoktu ne olduğunu anlamadım ama... Pedalın üzerindeki ayam öyle bir hızlı böyle titriyordu ki onu zapt edemiyordum. Belirsizlik ve farkındalığın, yoksunluğunun aslında kısa vadede nasıl korkunç olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çoğumuz hayatı farkındalıktan uzak nereye varırsa diye yaşıyoruz. Bir anlamı varsa, sahibe karşı belli bir sorumlulukla... Yaşanması gereken bir süreç var eden kudreti tanıyarak, hakikaten ikna olarak, bazılarının sandığı gibi kendini aldatarak ya yani din işte inanç meselesidir öyle var kabul edersin ve ona güvenirsin mi batıl dinlerde bu böyle ama ben çocukken veya küçükken turizmde çalıştım. Onlarla hep konuşurken böyle iddia ediyordum. Bizim dinimiz görürsün, görürcesine fark edersin, öyle tanıklığını ifade edersin. Yoksa hani konunun esasına dair çok bir şey bilmemene rağmen evet evet ben de kabul ediyorum, bu, bu inanç meselesidir. Öylece bir ön kabul olarak içine alırsın. Çoğu batıl dinlerde bu durum böyledir, tamamında böyle. İslamda ise bu durum böyle değildir. Hatta İslam bir insanın farkında olmadan bir inancı benimsemesini kendi insanlığına aykırı bulur. Allah Azze ve Celle, wa la taqfu mala'isale kabhi ilm der. Yani sence bir ilim ki ilim farkındalığın ilim halidir. Yani kesinleşmiş halidir. Kesin bilgiye ilim diyoruz. Eğer sence bir ilim sahibi değilsen kimsenin ardına düşme diyen Allah'ın kendisidir. Ben bunu bir böyle İngilizce yaptığım sohbetler serisi vardı, birkaç böyle kere tekrarla, vurguyla şey yaptım. Sonra biri bana yazdı dedi ki ilk anda inanmadım yani kitabınızda böyle bir ifade olacağına, bir dinde böyle bir ifade olacağına Gittim baktım gerçekten varmış. İlginç geldi bana. Yaradan diyor ki, ilim sahibi olmadığın yani sende bilgisi olmayan, yararlılığı, doğru, yerinde olduğuna ikna olmadığın bir sürecin ardına düşme. Kimseyi böyle izleyemezsin. Neden? Ayet şöyle devam ediyor. Çünkü, innessema, çünkü işitmek, velbasara, ve görmek, ve fua da ve günül, kıl kana Bunların hepsinden ötürü çünkü sorumlusun. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki sen öyle körü körüne birinin peşine takılacaksan ben seni de bu seçiciliklerin için yarattım. Yolun doğrusunu yanlışını iyisini güzelini, çirkinini ayırt edecek... Bu seçiciliği büyük bir nimet olarak bunların hepsi farkındalığımızı besleyen yaratılışımızdaki büyük celverler. Bazen şöyle benzetiyorum her insan aslında lokomotif gibi aranızda hiç vagon yok ama bazı kimseler kendilerini vagon sayıp başka lokomotiflerin arkasına takılmak istiyorlar. Takıl bana diyorlar onlar da diğerleri. Hayatını yaşamayı vaat ediyorlar. Hayır, hiçbirimiz, hiç kimsenin hatta atalarımızın bile, çünkü müşrikler atalarının peşine düştüler. Cenab-ı Hak onlara, biz atalarımızın ardına düşüyoruz dediği zaman, dedikleri zaman dedi ki, neden akletmiyorlar? <gülüyor> ataları akletmemiş, ataları doğru, yolun doğrusunu, yanlışını ayırt etmemişse... Bunlar da körü körüne onların peşine mi gidecekler? Farkındalığı öldürerek, farkındalığı yok ederek, farkında olmadan, körlükle yol almaktan söz ediyoruz. Hayatı birilerinin peşine takılarak, bazı kimseler ortamına gebedir. ''Benim arkadaşlarım böyle, ben de böyle yaşıyorum.'' diyor. Belki yanlış olabilir ama ben arkadaşlarımı çok seviyorum. Böyle takılıyoruz. Ama bak arkadaşların senin yanlış işler yapıyorlar. İyi arkadaşlar değil bunlar. Ya haklısın ama bir süredirtan beri beraberiz veya üniversiteden beri. Bu insanın kendisini arkadaşlarına veya ortamına mahkum etmesi demek. Kendisini mahkum ediyor. Farkındalığı ona bu süreç yanlış. Bu arkadaşlar iyi değil diyor. Ama anca beraber, kanca beraber. Şeytan modelinde Ayrılmak suç sayılıyor. Allah Azze ve Celle de diyor ki ben sende bu duyguları bu yarattım, var ettim. Arkadaşlarının yolunun yanlış olduğunu fark etmeni sağladım. Veya anne babanın yolunun yanlış olduğunu fark etmeni sağladım. Sen onların ardına yanlış olduğunu bile bile tabi oldun, devam ettin, suç işledin. Bu suç ve Allah katında farkındalığa rağmen çevrenin bize vaat ettiği çıkarlar uğruna yanlışta kalmak en büyük suç. Bu çıkar uğruna fark ettiğimiz hakikatten ödün vermek anlamına geliyor. Bazen bu sevdiğimizle bizi karşı karşıya getirir, bazen bu çocuğumuzla bizi karşı karşıya getirir, bazen ailemizle karşı karşıya getirir. Efendim diyor, ben bir uzun süre hanımefendi arayan bir arkadaş vardı, sonra bir hanımefendi buldu, evlenmek istiyor ama tanıştığı hanımefendi onun dindar kişiliğinden haz etmeyen bir tip görüntüsü öyle, bu da saklamış kendisini. Dedim niye öyle yaptın? E hocam dedi yani ancak bulduk şimdi, bir de ilk anda öyle söylersem kaçırırım diye ben de onun gibi takıldım diyor. Dedim Allah senin karşına bir sınav çıkarmış sevdiğin beğendiğin kişimi yoksa bana bağlılık bana duyduğun sorumluluk mu diye seni sınavla karşı karşıya getiriyor. Bugün batıda iman eden yani Hristiyanken Müslüman olan ve kendi top aileleriyle, toplumlarıyla çocukluktan beri alışkın oldukları yaşam tarzıyla yollarını ayıran insanların karşı karşıya geldiği zorluğu düşünün. Hakkın fark ettiğimiz doğrunun kıymeti mi? Yoksa çevreye boyun eğmemiz mi? Belki hayatı modellesek uygun düşecek. En güzel tanım budur. Çevresine boyun eğenler mi? Yok çevresi derken içinde ticaret var, arkadaş ortamı var. Yani çevredeki her şeyi içine alıyor. Aile var, milliyet var, aidiyet var, kültür var, hepsi var. Yoksa fark ettiğiniz bir hakikat bazen bir tane tekil bir hakikat oluyor. Arkadaş biz çok iyiyiz, çok iyiyiz ama... ''Bu tarafımız iyi değil bak ben onu söyleyeyim, biz iyi bir milletiz, iyi bir, ne bileyim, iyi bir mahalleyiz, iyi bir şeyiz ama bu yanımız iyi değil'' diyen kimse dürüstlüğünü sergiliyor ama bizim, bizden olsun kötü de bizimse iyidir diyen bir düşünceyle Hak'tan yana değil çevreden yana taraf oluyoruz ve çevre bizde bağımlılık yapıyor ortama gebe olduğumuzu düşünüyoruz. Allah Azze ve Celle hiçbir insanı bulunduğu ortamın koşullarına mahkum olacak şekilde yaratmamıştır ve kesinlikle ona ortamda bulunan yanlışları fark ettirir. Ta ki fark ettiği gerçeğin ardına düşüp desin ki bunlar yanlış, benim annemde babamda da olsa yanlış, ailemde de olsa yanlış. ''Ben gerçeğin peşindeyim'' diyebilmek insanın öne, yolculuğunun en şey tarafı. Bu Truman aklına geliyor hani bulunduğu sahnede, ortamda her şey sahne, sahteydi ama deşifre etti insanlığıyla. Sürecin komple yalan olduğunu deşifre etti. Bizler de benzer bir süreçteyiz. Şöyle bir şeyi hiçbir zaman varsaymamış kimseler, İsek, kendimiz açısından düşünelim, bizim önümüze bir din diye bir şey kondu, adı İslam olsun. Başkalarının önüne konulan dilin de bir adı var. Hiç kimsenin önüne konulan din kötü bir tanımla, kötü bir sunumla konulmuyor. En iyisi diye sunuluyor, en güzeli diye sunuluyor ve diğerleri için kötü deniyor. Kişinin sahip olduğu fark edebilme becerisi, ayırt edebilme becerisiyle... Yolu yürüyecek ya da ne konulursa onu yiyecek. Tercih bizim. Diyelim ki önümüze ne konulan, ne konulursa onu yemeyi tercih ettik. Çevreyle çatışmamayı, bulunduğumuz ortamda aykırı düşmemeyi, bu bizim kariyerimize yansır, ticaretimize yansır, her şeyimize yansır, çıkarlarımız kaybolur dedik. Allah Azze ve Celle sürecin yanlışlığını bize hatırlatır dedik. Şimdi ötekini konuşalım, önümüze gelen şeyin. Doğruluğunu öğrenmek istiyoruz, fark etmek istiyoruz. Bizim dinimizin ilk baştaki bulgular açısından söylüyorum. Belki çoğumuz dinimizi çok iyi incelememiş olabiliriz ama kabaca ilk bulgulardan bahsedelim. Bir defa deminki ayet muazzam bir bulgudur bizim dinimize alakalı, Cenab-ı Hak kimsenin ardına bilgisi, sende bilgisi olmayan bir biçimde düşemezsin diyor. Biliyorsan nereye gittiğini, o kimselerle nereye gittiğini biliyorsan, yararlı, doğru, iyi olduğu sence, sende ikna olduysan tamam, değilse peşine başkasına güvenerek gidemezsin. Daha önce de söylemiştim, haydi, haydi gidiyoruz dediğimizde arkadaşımıza, nereye diyorsa ben ondan arkadaş saymam diyen bir arkadaşlık anlayışımız var. Nasıl olacakmış arkadaş? Nereye demeyecekmiş? Öyle, öyle olursa arkadaşmış. Ya nereye, nasıl demem? Ben, bendeki bu emaneti öyle rastgele kullanacak birisi değilim ki olamam da. Belki hırsızlığa gidiyorsun, belki adam öldürmeye gidiyorsun, belki yanlış bir şey. Nereye gidiyorsun gecenin bu vaktinde bana da söyle, senden arkadaş olmaz dedi, kapıyı vurdu gitti. Öyle şey olabilir mi? Peki biz yapsak öyle gidip nereye gidiyorsa, İçimizde bir yerimiz bize diyecek ki ''Yanlış yapıyorsun, senin bir sorumluluğun var, nereye gittiğini bilmek zorundasın.'' Belki yanlış adamların yanına götürüyor, yanlış ortamlara götürüyor belki. Ya arkadaş güvenmem lazım ona, hiç kimseye böyle güvenemeyiz. Güvenebilseydik bunlar içerisinde anamız babamız olurdu, belki Allah'ın Resulü olurdu, o bile kendisine böyle bir çağrıda bulunmadı. Şimdi merak ediyoruz Allah'ın Resulü insanları... Kendisine nasıl çağırdı? O çağrısını insanlara ''Ben şöyle iyiyim, böyle güzelim, bana güvenmelisiniz.'' İşin aslı güvenmek, bazı kimselerin dinin dini böyle güveneceksin. Bir seferinde bir radyo dinliyordum, spiker oradaki hocaya sordu ''Ya hocam dedi yani başka dinlerin de işte onlar da iyi zannediyor.'' falan, hoca bir sıkışınca Dedi ki artık herkes kendi dininin riskini göze alacak kardeşim dedi, bulabildiği cevap bu oldu. Eğer dinlere bakış açımız doğru ile yanlış arasındaki kalın bir çizgi üzerinden değilse, o zaman İslam da dinlerden bir dindir. Yani sonuçlar da öyle de olabilir, böyle de olabilir, en iyisi bütün dinlerin iyi bir sonuca çıkacağını varsaymak ama bu sefer İslam'la çatışırsınız. Diğer dinler de çok öyle, onlar da diğerlerini yalanlıyorlar. O zaman en iyisi dinlerden kurtulan. Dinler sadece çatışma oluşturuyor. Bütün dinler en iyi ben diyor, diğerlerini yalanlıyor. Önümüzde bayağı yol almamız gereken bir süreç olduğunu gerekirse, dinlerden kurtulmak adına bile olsa yine yol almamız, incelememiz ve araştırmamız gerek. Hayat bize verilen bu süreçte önemli bir sorumluluk doğuruyor. Akıbetimizi görmek durumundayız. Karın önümüzü kapatıp başımıza ne gelecekse, herkes için neyse benim için de o deyip karartamayız geleceğimizi. Bizi var eden ve bu donanımla var eden Yüce Kudret'in bizi zahi etmeyeceği düşüncesinde olmalıyız. Onun hakkında iyi düşüncede olmalıyız. Bu İslam dininde çok önemli bir temel yani Yaradan'ın Bizim açımızdan bizi kötü bir süreçte mahvetmek isteyen, bize kötü bir gelecek tasarlayan ve bizi bir labirentte debelendirip sonra da üzerimize çullanıp yok etmek isteyen kötü biri değil de tam tersi önümüze mesajları koyan, anlamamız için bizde o donanımı var eden ve bizi iyiye çağıran, güzele yönlendirecek olan, bizim için iyiyi planlayan bu ifadeyi çok seviyorum. Yabancı dilde de var, Türkçede de kullanılıyor şimdi. Senin için o daha iyi bir planı vardır diyor. Mesela beklediğimiz bir şey olmayınca senin için onun daha iyi bir planı olduğundandır. Bu Allah hakkında hüsnü adı. Onu onun hakkında iyimser olmak. Bir defa yola çıkarken, gerçeğin arayışındayken onun hakkında iyimser olmak. Dün bulunduğumuz yerde Buna dair bir şey anlattım, Konuş şimdi oraya geldi, genç bir bayan Amerikalı bir Müslüman gençle bir süreliğine beraber, bir süreliğine beraberliğinden söz etti. Vaktim de dolu yok, bununla bitireceğim. Diyor ki bir ara muhabbet dinlere geldi ve ben ona sordum senin dinin ne diye. O da yani yaşamıyorum ama çok da ilgili değilim ama bizim dinimiz şöyle şöyle dedim işte bir kitabımız var. Merak ettim dedi yani onu bu. Bana bir tane verebilir misin? Çünkü ben dindarım, bayağı bir dindarım. Yani işte İncil okumalarına katılırım, kiliseye devam ederim. Merak ettim, sizinkinde olur getiririm dedi, verdi bana okuyorum. Okuyorum, ilgimi çekiyor, hakikaten okuyorum. Sonra kiliseye de devam ediyorum hala. Oradaki yıllardır tanıdığım, güvendiğim, sevdiğim papaz. Ona dedim ki, yani durumu anlatmak istedim, yani bir şey yanlış yapmayayım diye. Dedim ki şu sıralar Kur'an diye Müslümanların kitabı var, arkadaşım vermişti, onu okuyorum. Yani sakıncası var mı? Dedi ki tabii bir sakıncası yok, yani niye sakıncası olsun biz açık fikirli insanlarız. hiçbir sakıncası yok, okuyabilirsin. Fakat dedi yani mantıksal taraftan hiçbir sakınca yok ama duygusal taraftan benim şöyle bir deneyimim var anlatayım sana belki işine yarar. Nasıl bir şey? dedi ki ben Tunus'ta veya başka bir yerde yanlış hatırlıyorsam göreve gitmiştim. Onlar misyoner olarak belli dönemlerde gidip oralarda Hristiyanlığı anlatıyorlar. Gittiğimde ben de merak etmiştim. Kur'an alıp okumaya başlamıştım. Bir gece rüyamda Rab Mesih'i gördüm. Onlar Rab diyorlar. Çünkü onu Tanrı'nın oğlu belliyorlar, O da Tanrı onlara göre. Yani onlar da Tanrı yegane tekil değil, bir zaman konuşuruz. Bu bile mantıkla temelden çelişen bir şey zaten. Rab Mesih'i gördüm, böyle baktım pek yüzüme şey bakmadı, hoşnut bakmadı. Anladım ki aramızda bir şey var, sordum ben de dedim ''Niçin yüzüme bakmıyorsun yani be, mutlu değilsin bana karşı?'' Dedi ki ''Sen şu ne okuyorsun bakayım?'' Aynen anladım, mesajı aldım ve o gün sonra bıraktım. Dolayısıyla yani bir sakıncası yok ama hani gücenmesinden endişe ederim Rab Mesih'in Deyince ben hemen bıraktım okumayı. Dedim Rab Mesih güceneceğine hepsi bir kitap yani okumayı veririz ne olacak? Fakat zaman geçti, geçti, geçti. Benim içimde bir düşünce gittikçe büyüdü. Yani hep şöyle düşündüm. Ben bir şey öğrenirsem yani... Rab Mesih'in dini, O'nun hakikati, doğruluğu bundan bir zarar görmez ki. Zaten batıl bir şey. Yanlışı görürsem iyinin daha bir kadirini bilirim, değerini bilirim. Yanlış yani iki kere ikin beş ettiğini iddia eden birini duysanız, iki kere ikin dört ettiği bilginiz bundan yara alır mı? Ya iki kere ikin üç ettiğini iddia eden bir başka bir şey. Bu yani bilimde de böyledir. Hiçbir zaman batıl hakkı yaralamaz. Yanlış doğruluğu, doğruyu gölgeleyemez. Allah azze ve celle hakkı ışığa, batılı karanlığa benzetir. Işık hak geldiğinde okulca el hakku ve batıl. Batıl kaybolur gider. Yani bir şeyin doğrusu yanlışını hükümsüz kılar. E şimdi ben onu okuyorum diye niye güceniyor yani? Rabbesi'nin ne korkusu var ki? Sonra dedim ki -mesih benim Mesih, beni bu öğrenme potansiyeliyle yaratan, benim öğrenme sürecimde bana engel çıkarır mı? Düşün, düşün, düşün en sonunda bunun böyle olamayacağı sonucuna varıp tekrar Kur'an'ı okumaya başladım. Ve sonra, sonra, sonra, sonra beliren yani gözümün önünde beliren hakikat karşısında Artık Hristiyanlığın vaktiyle Allah'ın gönderdiği tek bir Tanrı'yı, tek bir Yaratıcı'yı ve O'na karşı saygıya davet eden bir inançken, bozulduğunu anladığım, fark ettiğim ve Kur'an'ın bize anlattığı o yani tek ilaha karşı bütün insanlar Peygamber de dahil, hepsi bir beşer ve kuldan ibaret, O'na saygı duymalıyız. Sadece O'na eğilip, O'na secde etmeliyiz. İslam'ın bu tertemiz öğretisi karşısında hayır demeye daha fazla cesaretim kalmayınca son kertede hep şöyle duygulara kapıldım diyor. Oraları çok güzel ifade ediyor. Böyle artık itiraf edeceğim Müslüman olmak istediğimi ama aklıma NASA'dakiler geliyor. Sanki ben böyle söyleyince NASA'dakilerin hepsine zekalısınız ben akıllıymışım demiş gibi olacağım için komik bir mizah konusu haline gelirim diye ürperiyordum. Bilim adamları, üniversitedekiler, profesörler, Hristiyan bunlar, dünyada en iyi bilimi yapan, en iyi teknolojiyi üreten kimseler. Hepsine siz yanlış biliyormuşsunuz, dininiz yanlışmış, ben doğrusunu buldum kimden sevgilimden, burada bir yanlışlık var diye hep öteledim öteledim, tekrar baktım inceledim ama bir yerden sonra kendi fark edişiniz yani o zemin, Gönebileceğiniz en sağlam yer olduğunu anlıyorsunuz. Karşınızda artık bütün dünya da dursa, içinizdeki mekanizmayı var eden kudretin size oraya güvenmeniz gerektiğini, yani kendi fark edişinize güvenerek dindarlığımıza başlayacağız. Benim fark edişim dinimden de önce mi geliyor? Yoksa dinimi önceden kabulleniyordum, fark edişimi hepsini dinime uyarlıyordum. Bazı fark edişlerim dinimle uyuşmazsa onlardan hemen aman akıl karıştırıcı sorular diye vazgeçiyordum. Bu batıl din mensuplarının yürüdüğü bir yol. Dürüst olalım, eğer haktan bahsediyorsak, yaratanın gönderdiği bir dinden bahsediyorsak, bendeki fark eden yanımda yaratanın bana emanet ettiği yanım. Dolayısıyla onunla örtüşmesini bekliyorum, okudukça, inceledikçe ve araştırdıkça ve ben örtüştükçe adım atacağım. Bu muazzam ilke bize hem saygınlığımızı bir insan olarak hem de Allah Azze ve Celle karşısındaki sorumluluğumuzu hatırlatır. Bu ekstra bir tercih değil, tam bir sorumluluk. O yüzden şu ayetle bitiriyorum. Kul hazihi sabili de ki bu benim yolum. Ed'u ila Allahi. Allah'a çağırıyorum. Bu ayet Allah de ki diye Resulüne dedirtiyor. Peki nasıl? Güven üzere. Bana güvenerek. Bakın bana. Kaşlarıma, gözlerime. Ne kadar güzel görünüyorum. İyiliği. Böyle değil. Hayır. Ama nasıl? ala basirete basiret üzere farkındalıkla geleceksiniz okuyacaksınız anlayacaksınız doğruya doğru diyeceksiniz fark edince gerçeği ben de tanım diye adım atacaksınız ben de tanımının dilimizdeki karşılığı nedir dinimize girerken kullandığımız o ifade eşhadu ben de tanım Böyle Resulullah'ın ardına düştük ve böyle çağırdı insanları. Yoksa hiçbir zaman şöyle bir şey olmadı, iki arkadaş geldiler, ben de geldim Müslüman olmaya. Hayırdır niçin Müslüman olsun, arkadaşım getirdi, ben ona çok güveniyorum. Böyle bir şey yok, âlâ basîratin, basiret üzere nereye geldiğini bilmiyorsan veya babam getirdi beni. Bu şu demekte de oluyor, arkadaşım buraya getirdiği için buraya geldim yoksa sizin bir ayrıcalığınız yok. Başka yere götüreyle oraya giderdim. Babası getirmişse babam beni buraya getirdi o yüzden buraya geldim. Böyle diyerek kendi farkındalığımızın olmadığını Allah'ın bize emaneti olan bu seçiciliğimiz araştıran, inceleyen, ayırt eden buna doğru diyorum buna yanlış bana öyle geliyor. Bir vakit biri bana bir şey sordu dedi ki bir adama batıl bir din doğru geliyorsa ve öyle yaşadıysa ve Allah'ın huzuruna çıktıysa ne olacak yani bu şimdi? Bu çok şey bir soru, saçma bir soru aslında, ben de dedim ki tut ki oldu böyle bir şey, Allah'ın huzuruna çıktı, dedi ki, ya Rabbi ben elden geldiğince araştırdım, doğruya doğru dedim, yanlış yanlış dedim ama bana bu böylesi doğru geldi ve böyle yaşadım. Şimdi katına geldim, huzuruna geldim ama görüyorum ki sen bunu batıl sayıyormuşsun ve beni cehenneme atacaksın. Yani ben gerçekten doğru söylüyorum, istersen bak işte Cenab-ı Hak içeri her şeyi biliyor ya, Allah da baktı hakikaten buna böyle gelmiş, ya bunun ayarının mı eksik yapmışız, zekasının tozunu mu düştü, neyse buna böyle gelmiş der ve seni cennetine koy, merak etme ama bil ki gerçekten böyle bir şey yok. Çünkü Allah yarattığı kulundan, O'nun neyi nasıl anladığından gafil kalacak birisi değildir. Ve Cenab-ı Hak ahiretten bize haber veriyor, cehennemliklerden hiçbirisinin böyle bir şey dediğini bize haber vermişliği yok tam tersi cehennemlikler dediler ki laukunna nesmau au naqilu ma kunna fi ashabis sair biz kulak verseydik biz akletseydik ateşin halkından olmazdık feterafu bi zenbihim suçlarını kendileri itiraf ettiler. Hiçbirisi ya rabbi vallahi elimden geleni yaptım ama hep böyle zannettim diyen kimse yok. Şu andan itibaren bunu deneyebileceğimiz en yakın denek de yine kendimiz. Çünkü başkaları bize yalan söyleyebilirler. Akulu kavli haza ve estağfirullahal azim li ve lekum ni sa'ilul mu'minin. Rabbena la tu'akhizna in nesina ve aktana. la tahmil aleyna isran kama min رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّنَّا مَا لَا تَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَّا وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصِرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Şimdi normalde sonunda bir soru şeyi yapıyorduk ama yani özellikle sorun var diyenler varsa soruları alabilirim. Ama vakit geç biz de zaten bir an önce bitirmenizi bekliyorduk. Diyorsanız geciktiğim ve uzattığım için de ee, kusura bakmayın, sorun var? Hocam, Bu arada çıkmak isteyenler rahatlıkla çıkabilirler. Hiçbir sorun yok, buyurun. Şöyle soracağım, şimdi e, sadece yani sorun yok, sadece şöyle düşüneceğim, yani kafamızı karıştıracağım. Şey yani, kafamız karşısında batıva düşeriz. Yok yere dinimizden de oluruz sonra, evet. öyle ya da böyle bir Ama dinimiz var. Evet. Bu halde, bu aklı kemer kenara cennete gidemeyiz diye de bir düşünce var. Şimdi Kur'an'da an anlatıyorsunuz kaç haftada şeyden, diyor, ayetlerde de görüyoruz. Yani zaten imanın sorunluğunu akılla başlıyor. Evet. Yani ne dersin ya yani doğrusu gibi bir düşünceye Müslüman, yani belki zaman geçmiştir, biz de böyle bir düşünceye sahip. Evet. evet bu yaygın bir düşünce, araştırırsam, evet, evet. Dinim hakkında kuşkuya kapılabilirim. Dolayısıyla hazır hiç araştırmadan ön kabullerime bir elimde öyle ya da böyle bir ön kabulüm var. Bunu nimet bileyim de çok hurçalamayayım. Ee, peki bu ha, tam da bu düşünceyi akledelim yani tam da bunu bir düşünelim. Makul mu? Burada insanlarız böyle yapalım desek kendimizi ikna edebilir miyiz? Yani şimdi batıda birisi araştırınca sonra hidayet olunca buradan alkışlıyoruz. Bravo bak adam araştırmış, incelemiş, gelmiş, hakkı bulmuş maşallah diyoruz. Bunu diyen kişinin kendisine ya sen de dinini araştırdın mı diye sorduğumuzda benim gerekmiyor çünkü benimki zaten hak. Nereden biliyorsun? Ee, etrafındakiler söylüyor. Peki onun da etrafındakiler ona zaten dinin hak olduğunu söylüyordu. Araştırdığı için oradan çıktı buraya geçti. Şu halde onun üzerine bir ödevse etrafındakilerin ona telkin ettiği hazır din iyi, güzeldir, en iyisi budur. Yani biraz Hristiyanlığa mesela göz atın şimdilerde bizim mesajlarımıza bile düş, düşüyor kurtuluşu istiyor musun Mesih Rabbi istiyor musun? Ondan sonra isteyen olmak istiyor musun? Yegâne kurtuluş Mesih'tir. Tamam. Şimdi orada böyle yani. E, çevrenin söylediklerini aşmak, yırtmak ve gerçekle buluşmak batıda yapınca doğru, bizde yapınca gerek yok. Çünkü biz zaten Müslümanız. Bu böyle doz doz şey almak gibi, uyuşturucu almak gibi bir şey. O zaman kendimize demeliyiz ki hak ise... O zaman ben de tanık olunca bir problem yok. Ya ben işte yeterince anlayamazsam ya yanlış değerlendirir de kuşkulara kapılırsam. Dün buna benzer bir şey konuştuk. Ben dedim ki ilk başta ne dedik? Sistemi var eden ve yürüten bir kudret var ve bu iyi bir kudret, kötü biri değil. Şimdi bizde bir kalp yaratmış ve o kalp akledince sonuca gidiyor. Soru şu, kalbim yanlış sonuca giderse ben onun mahkumu olursam ne olacak? O zaman bu kalbin işlevi ile alakalı bir şey. Ona er, ben yap, bir şey yapamam ki. Bana bozuk kalp verilmişse ve ben konuyu değerlendirince yanlış sonuca gidiyorsam bu arada İslam'a göre kalp akleder. Yani düşünceyi, muhakemeyi, sonucu ve kararı mer kalp değerli yapar. Beyin adeta bir ara bellek gibi doldur, boşaltır, karşılaştır, pek çok fonksiyonları vardır ama ruhsal planda asıl o en sonunda durumu bilgiye dönüştüren ve karar alan boyutta insanın metafizik boyutunda. Şimdi böyle bana yanlış yalan yanlış bir şey verilmiş, yaratılışım öyle ve araştırınca su yanlışa gideceğim. Bunun suçlusu kim? Bunun suçlusu ben olmam mı? <gülüyor> ben benim sistemde bir kusur var. Allah Azze ve Celle böyle bir şey müsaade eder mi? Mümkün değil, böyle bir şey yok. O zaman Cenab-ı Hakk'a kalbimize güvenmemiz, fark eden yanımıza güvenmemiz aslında Allah'a güvenmemizle eşdeğer. Çünkü o fark eden yanımızı bize emanet eden Allah Azze ve Celle ve o bize sağ gösterip soldan vuracak birisi değil. Bizatihi Allah diyor ki وَاِنْ وَا كُنْتَ ف۪ي شَكِّنْ Eğer bir kuşku içerisindeysen, Mimma enzelna ileika sana indirdiklerimiz hakkında bir kuşku içerisindeyse... nokta nokta nokta ben bazen öğrencilere soruyorum A şıkkı sakın kimseye söyleme B içine at imanını kuvvetlendir C böyle şeytani fikirleri aklından sav. Bunlar nerede sana içine düşüyorsa oralardan uzak dur. Pek çok kişi buraları işaretleyebilir. Ama ayetteki ifade fes el. o zaman sor, başkalarına sor. Üstelik indirdiğimiz ayetler konusunda bir kuşkudaysan diyor Cenab-ı Hak. Sor! Cenab-ı Hakk'ın bir korkusu yok kendi hakikati, kendi anlattığı, kendi doğruları hususunda. Bu muazzam bir şablon ve doğru bir şablon. Yani bunu aklettiğimizde evet bu güzel bir yöntem. Yaradan benimle dürüst bir ilişkiye giriyor. Bana değer veriyor ve diyor ki sor, başkalarıyla paylaş. Bir tarihte bir arkadaş, böyle başkaları üzerinden buluştuk, gittik mühendis bir arkadaştı öyle. Bir Kur'an çıkardı, hocam dedi yani sana güvendiğim için açılacağım. Böyle sayfaları çeviriyor, kırmızılar, işaretler, soru işaretleri, onu bazı yerleri karalamış, ben de de araştırdım dedi. Ve ama kimseye açılamadım, böyle sorunlarım vardı, bak yaprak, yapraklara bak, belki saygıssızca bulacaksın diye de biraz çekiniyor. Dedim ki yok, çok doğru bir şey yapmışsın ve şimdi soruyorsun, Allah'ın da senden istediği bu. Peki yanlışsa yanlış diyebilecek miyim? Tabii ki diyeceksin, bulabilirsen. Yaradan o kadar mı iddialı diyeceksiniz? Evet. Evelaytede barûn <gülüyor> el Qur'an, Kur'anı tedbir etmezler mi? Altının üstüne getirircesine yoklamazlar mı? Valla uke nemine endi gayri <gülüyor> Allah'ın oya yegane ilahın katından değil de başkası katından olsaydı, lajedu fi ihtilafen kâtiyora onda çok ihtilaflar bulmaları gerekirdi. Bu kadar büyük bir iddia ile karşı karşıyız. Bu kadar kendisini tekrarlayan, insanın önüne koyan bir iddiayı hiç sağlamaya kalkmadan hayatımızı bitirmeyi nasıl göze alabiliriz? Bu kadar da özgüvenle garanti veriyor yani. Rahat ol, yanlışa yanlış diyeceksin. Öğrenme garantili, tanıma ve farkına varma garantili bir süreçle karşı karşıyayız. Şu halde birinsel sorumluluğumuzu hatırlayıp, Dinin bireyde başlayan bir süreç olduğuna uyanmamız lazım. Çoğumuz dini kolektif bir macera olarak görüyoruz. Hep beraber gidiyoruz bu süreçte. Hocalar bu işi biliyor zaten. Hayır! Her bir birey özde sürecin sorumluluğuna kendisi adım atacak. Öyle bir ana geleceğiz ki, bize şöyle sordukları zaman eğer sen Hristiyanlıkta dolusaydın, annen, baban, çevren, bütün sevdiklerin Hristiyan olsaydı ve onlar sana ki Hristiyan batıl bir din öyle kabul ediyorsun şu an. Sen şimdi Müslüman olmuş olur muydun? Şu mühtedilerin yaptıklarını yapmış olur muydun? Buna cevap vermek için kişi şöyle düşünecek. Ben kendi dinimde araştırdığım bir dönem oldu mu ki, yok uzaktan uzağa şey yaptım. O zaman Hristiyanlıkta olsaydım şu ana kadar aynı şeyi yapacaktım, uzaktan uzağa ''Amenna'' diyen biri olacaktım. İşte bunların hepsi hangi din mensubu olursa olsunlar taklitçiler, bunların aslında dini aynı din. Çünkü toplumun kendilerine sundukları dini uzaktan uzağa, ne olduğunu hiç bilmeden Sıfır farkındalık ile başlatıcı etmiş kimseler. Peki. Önefe. Daha önce paylaştınız evet. ve e, cevabımızı verdik. Teşekkür ederim. Biz biz o kadarını ancak biliyoruz. Daha fazlasını bilmiyoruz. Sorduğunuz konularda bizim bir bilgimiz yok. Teşekkür ederim. بنمبر <تأكلم> بالجمي وكوكم دافع، تشكر ده. أقول <أخذ> قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن سينا وخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا أثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اَنْتَ مَوْلٰنَا فَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ kafirin. Belki merak edersiniz diye, çünkü bakışlarınız çok merak dolu, bilgiden, yani bir kere sormasına fırsat verdim, böyle bana rüyalar bahsetti, bilmiyorum dedim yani, benim bir bilgim yok bu konuda, yani şöyledir, böyledir, bilmem nedir, yani kendiniz size nasıl geliyorsa, ne düşündürüyorsa size, hani rüyanın bir bilgi değeri varsa bile e, peygamberler bunun kesin karşılığını biliyorlardı. Hz. Yusuf da öyle mesela Allah'ın bildirmesiyle biliyorlardı. Biz sadece esinlenebiliyoruz yani acaba şöyle mi, acaba böyle mi daha öteye gidemiyoruz. O da en iyi esinlenecek yani en iyi buradan bir anlam çıkaracak olan inanıyorum ki kişinin kendisi yani. Kişinin kendisi en iyi bunu şey yapabilir. Kaldı ki o düşüncesi de yine e, zannî kalacaktır. Yani somut hayatı tuttuğumuz, ölçtüğümüz, tarttığımız bulgularla aklederek yürüdüğümüz bir şey değil. O yüzden e, bizde çok yaygın bir ifade var rüya ile amel olmaz. Peki hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim katılımınız için. Sağ.